Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, değerli kardeşler. Bugün e, kalmış olduğumuz sureden devam edeceğiz. Dün tekrar sur, suresini aldık. Bugün de Esasıl suresinden sonra gelen sureyi alacağız ve yine soru ve cevap kısmına vakit ayıracağız inşallah ızaala. Bu sure, asıl sureti biliyorsunuz İmam Şafi'nin bu sureyle ilgili bir sözü var. Şayet Kur'an'dan sadece bu sure indirilmiş olsaydı insanlara yeterli olurdu diye duyulduğu e, bir söz. Tabi surenin önemini ortaya koyan çok önemli bir söz. Hepimizin malumu manasını da aşağı yukarı biliyoruz. Fakat burada bizim yapmış olduğumuz şey hatırlatmak yeniden biraz değişik birkaç e, ip ucu yakalayabilirsek hep beraber bunlar da e, bizim için kar olacak inşallah. Hemen başlayalım değerli kardeşler. Bu arada tabii ki faydanın daha genele yayılması için her zaman söylemiş olduğum gibi sesin az olduğunu söylüyor kardeşimiz. E, neden az acaba? Bir bakalım mikrofon ayarlarında mı bir sıkıntı var? mikrofon e, ayarlarını yükseltelim. Ee, şu anda iyi mi acaba? Şimdi net e, diyelim. Ulufak <gülüyor> kardeşimiz oradan. Peki. Evet. Sırmış ee, olduğumuz gibi inşallah genişlik bir e, şey yakalarsak hep beraber bu bizim için e, denizde değişik bir balık tutmak gibi bize haz veredik inşallah. Değerli kardeşlerim, bu derslerimizden bahsadımız bilgi vermek değil. Bilgiye yönelik bir tefsir yapmıyoruz. Daha çok ayetten, ayetlerden, surelerden hangi mesajları alabiliriz? Bu mesajların Günlük yaşantımızdaki e, yansımaları nasıl olur? E, çıkaracak olduğumuz dersler nelerdir? Hayatımızda yapmamız gereken değişiklikler nelerdir? Yapmış olduğumuz hataları düzeltme e, konusunda acaba buradan nasıl bir e, etkilenmede bulunabiliriz? Bütün bunların yolunu araştıracağız. Hep beraber ve bir gaflet söz konusu. Peki hepimizde aşağı yukarı bu gaflet oluyor. Bu gafletleri de bir şekilde defarat etmek için hep beraber gayret farz edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le asr. İnnel insanele ki <Sessizlik> <Sessizlik> Yine Rifat kardeşimiz burada sanıyorum. Bize biz de böyle Âl-i İmran bizi eee şekilde bize iftarda bulursa seviniriz. ondan sonra tekrar mikrofonu bizden alacağız inşallah saide. Burada değil diyor kardeşimiz. Herhalde ee, yazıyı yazan çocuklardan biridir veya eşidir. Tamam o zaman. Burada değilse Başka okumak isteyen kardeşimiz var mı acaba? Bu süreyi sadece. Okumak isteyen bir kardeşimiz var mı? Okumak isteyen kardeşimiz varsa lütfen evli kaldırsın. Biz de hemen anlayalım mikrofonu bırakalım kendisine. Utanırım yok. Peki. O zaman e, okumadan devam edeceğiz. İnşallah ve le asr innel insanet okudur. Hüce Rabbimiz değerli kardeşlerim, asra yemin ediyor. Buradaki vav, vavul kasem dediğimiz yemin vavudur. Allah-u Teala Meryem okusun çok memnun kalırız. Meryem. Hadi kızım. Meryem okusun. Güzel ses ile dinleyelim bakalım. O zaman Meryem ev kaldır. Sana mikrofonu verelim. Hadi bakalım. Okuyacaksa buyursunlar bakalım. Ben hemen Meryem'e mikrofonu bırakıyorum. Evet. şimdi mikrofonu alacak. Ve ee, okuyacak. Evet Meryem. Meryem mikrofon üzerine basmanız gerekiyor, tıklamanız gerekiyor. Asfaktörde sesinizi duyamayız. Mikrofon sesini var. Ona tıklayın. Ben tekrar bıraktör mikrofonu. Aleyküm selam ve rahmetullahi olarak artır. Evet. Meryem kızımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah selametini artırsın. Allah dini bilgisini artırsın. Kendisini dünyada, ahirette, her türlü hayırda muvaffak kılsın. Her türlü kötülükten kendisini korusun ve ahirette de cennette mutlu huzurlu yaşayan salih kullarından eylesin. Ve ee, annesine, babasına da buradan teşekkür ediyoruz. O yetiştirenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ee, Allah onlardan da razı olsun. Çok güzel. Ee, aferin. Çok güzel okudun. Ee, i̇nşallah Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye devam et e, Meryem. Ee, i̇nşallah e, senin her zaman iyi haberlerini bekliyoruz. Ee, inşallah e, parmakla gösterilecek olan bir alim olarak, e, inşallah insanlara faydalı olacak, işitip olacak e, bir insan olacaksınız. Bu konuyla ilgili amlim var, niyetim var. Bunu, bunu biliyoruz ve bu konuyla ilgili cevabımız sana yardım eline inşallah taala. Peki. Allah muvaffak eylesin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle asırdır. Evet. Yüce Rabbimiz asla yemin ediyor. Asır nedir değerli kardeşler? Asır e, birçok müfettir. Asrın e, ikinci vakti olduğunu, Allah'ın ikinci vaktine e, yemin ettiğini söylerler. Elbette bunun bir manası var, değerli kardeşler. Allah-u ikinci vaktine yemin etmesi acaba nedendir? Cintik e, yorumlar yapabiliriz e, bu konuyla ilgili. E, i̇şte her günün solmaya başladığı andır ikinci vakti. Günün bitişini gösteren bir alamettir ikinci vakti. E, ömrün bitişine günün bitişi bir örnektir. Çünkü insanın ömrü günlerden ibarettir ve günün sonunu ikinci müjde derken insanın e, ömrünün de bir gün sona ereceğini adeta ikinci vakti e, işaret etmektedir ve buna örnek olmaktadır. Böyle düşünebiliriz. Öbür taraftan değerli kardeşler, ikinci vakti değil de bu atrın insan, insan ömrü insana verilen bir ömür olduğunu ifade eden müteştirilerde vardır. Yani allah Teala, ey insan sana vermiş olduğum günlere sana vermiş olduğum ömre, zamana sana vermiş olduğum lühlete, sana vermiş olduğum fırsata. Yemin ederim ki muhakkak ki sen ve senin hem, hem cins, cinsler, e, cinslerin olan insanlar büyük ki sütrandadır, zarar zarardadır. Şimdi değerli kardeşler, insan genel itibariyle kaybetme eğilimindedir. Ve bugün de görmekteyiz ki insanların çoğu kaybetme yolundadırlar. İman ediyoruz ki dünya üzerinde 7 milyar insandan sadece 1,5 milyarı Müslüman. Gerisi ya Hristiyan, ya Yahudi, ya Budist, ya Hindu, ya buna benzer Zervist vesaire gibi batıl inançlara tabi olmuşlardır. Ve biz müminler olarak tevhid ehli, müminler olarak inanıyoruz ki bütün İslam dini dışındaki bu batıl dinlere müntesip olanlar cehennemliklerdir. Bütün kafirler cehennemliklerdir. Müşrikler cehennemliklerdir. Bunlar cehennemde Ve işte bu ayetin sırrı burada kendini göstermektedir. İnsanların çoğu cehenneme girme eğiliminde olmaktadırlar. İnsanların çoğu şeytana olmaktadır da İnsanların çoğu hüsran yoluna kaybolmak kay, kayboluş ve zulme uğrayış yolundadırlar değerli kardeşler. O yüzden Allah-u Teala müekket ve kesin bir dil kullanarak diyor ki, Muhakkak ki insanlar kaybetmektedirler. Kaybetmeye meyillidirler. Kal kaybetme yoluna girmektedirler. Ve Helak oluştadırlar. Zararlı bir yoldadırlar. Kendilerine zulmettikleri bir yolu seçmektedirler. Ve maalesef insanların çok azı bu yoldan e, geçmektedirler, hak yola girmektedirler. İllellezine amenû Bu büyük grubun şeytana meyilli, heva hevesine meyilli, zulme meyilli, yanlışa meyilli, çıkarcılığa, tekincülüğe meyilli, kayba iman etmemeye meyilli, Sadece maddi göz ile etrafı temaşa edip maddi bir ilanç içerisinde olmayı yevleyen bir e, sahneyi sergilemeye meyilli insanlar arasında az bir grup hüftana düşmeyecekler, kaybedişe düşmeyecekler ve kendilerine zulmediciler olmayacaklar. Kim bunlar? Hemen söylüyor. Âmenû illellezîne âmenû ancak ve ancak iman edenler o büyük grubun içerisinden çıkıp o yanlışa giden cururun içerisinden, o ana büyük grubun içerisinden çıkıp doğru yola gidenlerdir. Doğru yolu seçenler. İllellezine amenû. iman edenler. inananlar, takdif edenler, takvir edenler, gönülle, kalbi ve en samimi duygular ile Allah'a ve O'nun emirlerine, O'nun göndermiş olduğu kitaplara, melek, peygamberlere iman edenler. İnananlar istesinler. İlla Ladiner tamamlı da inananlar, tahkiki bir iman, yani bilinçli bir iman ile iman edenler, taklidi değil, taklidi iman da imandır. Ama öyle bir imandır ki eğer siz bir mukalip iseniz, iseniz, sizin taklit ettiğiniz şahıs değiştiği andan itibaren siz de değişmek zorunda kalırsınız. Örneğin, sizler eğer taklipi bir imana sahipseniz, örneğin Almanya'ya gittiniz, Belkişehir Hollanda'ya gittiniz, tamamen Hristiyanların içerisinde yaşamaya başladınız kısa bir dönem içerisinde onları taklit etmek suretiyle hırslanırsınız. Ama taktifi bir imana sahipseniz, ayakları gene basan, mutmain olduğunuz, kani olduğunuz ve samimi bir kalp ile iman ettiğiniz, inandığınız bir iman ile iman ettiğiniz takdirde, size vasıl yola düşer insanları taklit etmez, onları haklıla davet eden bir davetçi durumuna gelirsiniz. Dolayısıyla taklidi imana sahip olanlar rüzgar önüne düşmüş kuru bir yapmak gibidir. Rüzgar nereye eterse o taklidi imana sahip o insan o tarafa uçar gider. Hiçbir kıymeti, hiçbir kuvveti, hiçbir azmi yoktur. Her an tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kalacaktır. O yüzden her mümin taklidi imandan, taklidçilikten taklidiyle, yani verimçiliği bilerek, aklederek, anlayarak inanmaya bakmalıdır. Bu yolu tutmalıdır. Aksatçıda o insanın her an, her an yanlışa düşmesi muhtemeldir. Her an yanlış bir örnek edilmesi muhtemel Bugün, baktığımız zaman değerli kardeşler, bakıyorsunuz, etrafımızda kızlarımız atık giyiniyor değil mi? Gençlerimizin bir çoğunuma tutunmuyor değil mi? Bu neden olsa gerek. Bu insanlar kimi örnek alıyorlar? İşte bu insanlar da mutallik. Ama bu insanların örnek aldıkları taklit ettikleri örnekler batıl, sapık, balarese düşmüş, yanlışa düşmüş, isyana dalmış, günahkarlığa bakmış insanlar olduklarından bu nesil daha günaha bulaşmamış, ulu çağa ermiş o genç çocuklar e, tekrar kızlar hiç düşünmeden o etrafını köpek saran Toplumun üyelerini tahlit etmeye başlamak suretiyle daha baştan olaya bir sıfır yenik, mağlup başlayarak hayatlarına devam etmektedirler ve tahriptarlıkları devam etmektedir. O yüzden günaha baksın, bakmasın. Her insanı aklını kullanmaya davet etmemiz lazım. Kur'an'da Allah'u Teala hiç akletmez misiniz? Ya hiç düşünmez misiniz? Neden bu yanlışları yapıyorsunuz? Neden öleceğinizi bildiğiniz halde ölümden sonraki hayat için bir hazırlık içerisinde değilsiniz. Nasıl olur da cehennemin yolunu tutarsınız? Benim azabımdan hiç korkmuyor musunuz? Nasıl da böyle bir şey göze alabiliyorsunuz manasında? Birçok ayeti bizlere vahyetmiştir. Peygamber aracılığıyla. O yüzden Allahu Teala takdikçilikten takdikte, bilinçlenmeye doğru bir aksiyon ve hareket içerisinde olmamızı bizden istemektedir. Asla mantığa, akıllı olmaya, akıllı davranmaya bizleri davet etmektedir. Burada da imanın önemini kavramaktayız Çünkü takdiki iman içerisinde olan bir insan asla Basılı örnek almaz, basılı taklit etmez. Hakkı taklit ederse, sadece hakkı taklit eder. Olgunlaşmanın, hidayetin, ahlaklı olmanın yolunu arar. Allah rızasını arar, hidayet yolunu arar, cennet yolunu arar değerli kardeşler. İşte, yedir olsun ki o zaman dilimine, biraz önce söylemiş olduğum gibi, Tabi bu bir e, bazı müstesna sözü dedik. insana verilen zaman müstesna ömre yemin olsun ki insan bu ömrü içerisinde kendisine verilen bu zaman müstesna içerisinde yanlış hareket yaparak şıkrana düşmektedir. Ancak iman edenler müstesna. Başka kimler müstesna? Sadece iman etmek yetiyor mu? Müsstesna olmak için yetmiyor. وَعَنْ اِنَّ الَّذ۪ينَ Va amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler müstesna. Katedersiniz. <gülüyor> i̇man edip salih amel işleyenler müstesna. Salih amel nasıl olur değerli kardeşler? İnsan sağlam bir iman ile itikat ile kendini donattığında. O imanın verileri doğrultusunda, imanın istekleri doğrultusunda, emirleri ve nehirleri doğrultusunda hareket ettiğinde salih amel içerisinde olur. Salih amel Allah'ın emirlerini yerine getirmektir, elden geldiği kadar. Salih amel Allah'ın haramlarından nehirlerinden kaçınmaktır. Salih amel ahlaklı olmak. Salih amel, her türlü ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, kötülükten uzak kalmaktır. Salih amel, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun güvide sahabelerini örnek almaktır. Evet. Devam edelim. وَتَوَٰى صَوْبِ hak Vatva, sabır, iman eden, imanı doğrultuda güzel işler yapan ve hakkı tavsiye eden, sabır tavsiye edenler kaybedirse delirdiler, düşmana oriyanlardan değildirler. Bunlar kurşunluk adımlar. Peki hakkı tavsiye etmek nedir değerli kardeşler? Hakkı tavsiye etmek emri bil mağroof ve nehri yani münkerdir. Emri bil mağroof yaparsanız ve nehri yani münker yaparsanız, yani iyi emedik, kötülükten nehir keseriz. Bu durumda hakkı tavsiye etmiş olursunuz. Evet. Tabi sabır tasdiye etmek. Nasıldır? Nasıl olur? Değerli kardeşler, iman etmek sabır ister. İmanın gereği, talih amel içerisinde olmak ile sabır ister. Hakkı tavsiye etmek, emr-i maruf yapmak ve ne i minser yapmak, sabır ister. Dolayısıyla, bütün bu üç şey yaptıktan sonra, Bunları da devamlı sabretmek suretiyle, sabırla, azın azimle, gayretle, bıkmadan, utanmadan, bıkkınlık göstermeden, yete düşmeden bu e, unsurları gerçekleştiren, imanı, talih ameli, hakkı tanfıyı gerçekleştiren e, ve bunu gerçekleştirecek olanların bu mutlaka, musibetle, bela ile, sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklarını dinle kaydıyla bütün bu sıkıntılara tab etmek gerektiğini insanlara anlatan, kendini anlatan, çevresine anlatan bu insanlar değerli yani kardeşler kurtuluşa erecek olan insanlardır. Evet, Allah'ın önünde iman eden, falih amel işleyen, ve insanları imana, salih amele, davet eden, hakka davet eden, doğruya davet eden ve yine hak yolda azimle yürüme konusunda sabırlı ve gayretli olmaya davet eden Müminlerden olmayı sizlere nasip eylesin. Ee, bu konuyla ilgili ıslık olarak bunları söyleyeceğiz. Ardından sorularımıza geçmek istiyoruz. Biraz kari rahatsızın e, kusura kalmayın haklıyorum. Sorular varsa onları hemen alalım değerli kardeşler.